Evet. Ne bu? G-Pot mu? G-Pot. 38. Tuttum Adam laf koyuyor ya orada. Başladık ne demek falan diyor. Artist artist. 38 mi? Evet. Tabii ki tutturamadın ya. Kim bilir 36-37 falandır herhalde. Yani araya koymadığımız iki tane bölüm olduğuna göre. Evet. 40 bile olabilir bir yandan tabii. <gülüyor> Valla bilmiyorum. En son bir şeyler koyacaktık sonra koymadık falan. Evet. Bilmiyorum. Takibini sen yap o zaman. Yapıyorum. Tamam. Okey. O Bunun zaman -Pot 30... pot olduğu kesin. Evet. evet kaç olacağımı. <gülüyor> 35 ile 40 arası. <gülüyor> Buralarda bir yerde. Evet, çünkü hangisinin önce hangisini sonra koyacağımız da çok belli olmadığı için bazen. Evet. Şimdi kafadan net bir sayı vermek Kafka eski yorabilir. Evet. Okey. O zaman niçin bir arada olduğumuzu istiyorsan anlat arkadaşlara. Yani niçin çünkü, bir araya geldik? Çünkü e, benim evimde yaşıyorsun. <gülüyor> Yan odamda <da> yaşıyorsun. <gülüyor> O yüzden hep beraber. Ama benim odamda bir araya geldik. Evet. <gülüyor> Bunun bir sebebi oldu sevgili Risto. Evet. Çok uzun zamandır hakkında çok iyi şeyler duyduğumuz. Ee, ve hakikaten ne bekleyeceğimi tam olarak tahmin edemeden... Yani aklıma bir şey gelmiyordu çünkü. Ee, Creed'i konuşacağız. Creed. Creed'i konuşacağız. Creed'in ne olduğunu bilmeyenleriniz varsa... Bilmeyenler bu... için... Aslında bir e, yeni bir Rocky filmi demek doğru olur sanırım. Evet e, ama Rocky franchise'nin son filminden ziyade bir spin-off kafasında aslında. Çok da değil. Yani e, tabi son filmlerinde baktığınız zaman Rocky'nin rolü çok değişmiş değil ama e, merkezinde yani, artık Rocky'nin olmayacağı. Rocky 5'te de çok farklı bir şey izlememiştik aslında düşünce. Allah Rocky 5 hatırlamıyorum ne Nasıl söyleyeyim? hatırlamıyorsun? Yani genç bir çocuğu yetiştiriyordu işte sokaktan gelen genç bir çocuğu ha. yani. Evet. Kendi maçı değildi. Serseri bir çocuktu falan filan. 6'da da oğlunun bunu siklemediğini gördük ama bu sefer kendisi ringteydi Böyle de ne oluyordu? 7'de ne oluyordu? 7 yedi var mı 7 işte. Yedi, yedi, yedi, yok abi arkadaşlar. <gülüyor> bu kadar abi, biliyorlar değil yedi, mi? 7 <gülüyor> diye bir şey yok yedi diye bir şey Rakip Alba diye bir şey var. 2008'deki son ha, iki işte, işte o 7 mi? Aslında. Yani mantıken, evet. Çünkü ben 7 film var diye aklımda kalmış o yüzden kafam karıştı. Hı hı. Neyse e, Creed biliyorsunuz e, Raki'nin en ilk rakibi ve en iyi dostlarından Apollo'nun Apollo, Apollo, soyadı. Evet. Apollo Creed'in bir gayri resmi çocuğu. Gayri meşru. Gayri meşru çocuğu e, var ve bu çocuğun yine kendi hayat acılarını boks üzerinden... Çözmeye çalışmasını anlatan bir şey. Şöyle film. kısa bir özet geçeyim. Ondan sonra üstüne konuşalım o zaman. Bir dakika. Dinleyeyim. Spoiler Ortada spoiler, spoiler verecek misin? Ben sen? vermeyeceğim. Yani sen verirsen de bilmiyorum artık. Kesersin. Sen verirsen sana küfrederler. Ben vermem işi fark et. Ya ben de spoiler vermemeye <gülüyor> çalışacağım. Yani filmin bence çok spoiler'lık bir durumu da yok zaten. Çok duygusal, evet. iyi bir dram, hani iyi bir spor filmi ama bir boks filminin çok ötesinde bir film hani. Vaat ettiği şey zaten spoiler'lık bir şey değil aslında çok. Evet. Neyse ben kısa özetimi geçeyim. Geç Ondan sonra konuşalım. 2008'deki Rocky Balboa filminden sonra Rocky restoran işlerine devam ediyor. Gördüğümüz Aynen. o. Adrian's. Evet Adrian's, Adrian's restoranı. Ee, kayınbiraderi Polly ölmüş. Ölmüş. Ee, o yüzden o da böyle iyice artık bokstan elini ayağını çekmiş Rocky. Aynen. Creed'de Apollo'nun işte gayrimeşru çocuğu, oğlu dedik. Çocukluğundan beri kavgacı bir tip. Islah evlerinde büyüyor. Eee... Ve en sonunda işte üvey annesi gelip onu son bulunduğu ıslah evinden kurtarıyor. İşte kanatların arasını alıyor. Zengin de bir hayat aslında yaşıyor o dönemden itibaren. İyi bir iş adamı oluyor, iyi bir finansçı oluyor. Ondan sonra da ama hani içindeki o işte babasına duyduğu hisler ve boks aşkı böyle tekrar bir onu artık o işini yapamayacak hale getiriyor. Yani o işi gücü bırakıyor ve... İşte nereye? Philadelphia'ya Rocky'nin yanına gidiyor. Evet. Ve amca demeye başladı Rocky ile bir baba oğul ilişkisi başlıyor aralarında ve olaylar gelişiyor. Aslında evet. spoilersız kısa özeti bu. Filmde bir kere hani Philadelphia'nın yanında üzerine çok oynanmış, çok düşünmüş. Onu da bir karakter haline getirmişler. Ben onu da sevdim mesela. Yani ben açıkçası bu yeni yönetmen galiba ilk e, stüdyo filmi. Evet, ilk uzun metrajı olabilir. Bağımsız işler yapan bir yürümüş, bildiğim kadarıyla. Ben daha önce adını bilmiyordum. Ben de duymamıştım. Ama iyi bir yönetmen oldu kesin bu filmi izledikten sonra. Hatta böyle Oscar dallarında en iyi, yeni yönetmen falan varsa direkt alsın yani. <gülüyor> Ama yani şimdi tabii biraz da şeye de haksızlık. Bence kurgusu muhteşem bir film. Kurgusu çok iyi ki yazarlığını da e, kısmen kendisi yapmış. Evet. Kurgu çok iyi... Hani geçiş sahneleri olsun işte... Ya şey çok garip geliyor bana. Yani garip geliyordan ziyade ee, şaşırtıcı geliyor. Sen ilk stüdyo filmini bir devam filmi olarak çekiyorsun kısmen. Ve aslında orijinal filmleri yöneten yazı adamı oyuncu olarak alıp çektiğim bir film. Yani hem referans malzemem var hem de sürekli işte... Bakalım benim filmi ne hale getireceksin diye bakan bir Sylvester Stallone var yani karşında sürekli. Ona rağmen adam hem nostaljiyi çok iyi veriyor, hem çok iyi bir modernizasyon yapıyor, hem de Raki'nin dışında yani yeni bir karaktere ki Kredi yani Apollo Kredi biz filmlerden severiz ama çok da fazla raki olmasa hani kafaya takacağım bir karakter de değildi aslında benim için. Apollon mu? Ben çok severim. ben de severim ama Raki sayesinde severim. Yani o Raki köprüsü olmasa benimle Apollonun arasında Apollo he, öyle bir adam. Yani filmin gereği o zaten çünkü. Hmm. Ama işte e, film aslında Raki'nin üstünden Raki'nin üstüne inşa edilmektense kredinin üstüne inşa edilmeyi tercih etmiş bir film ve bu bana kalırsa kolay bir şey değil çünkü tamam 3 filmde gördüğümüz ikinci hatta bazen de üçüncü planda olan bir karakterin bir mitolojisini böyle yaratmaya çalışıyorsun. E tamam da çünkü aslında Rocky mitolojisinin arkasına işte dediğin gibi spin-off yapıp yeni bir franchise üretmeye çalışıyor çünkü filmin adında Creed evet. koyuyorsun yani. Hatta işte efsanenin doğuşu mu diye çevirdiler biz de Türkçeye. Ya o Creed'in evet Ekledim o beni öyle. çok rahatsız etti. <gülüyor> filmin Açılış ve kapanış sahnesinde işte filmin başlığı geliyor. Creed yazıyor kocaman. Evet. Ne bir alt başlık var ne bir şey, tagline var hiçbir evet. şey yok. Ama çevirisinde Creed efsanenin doğuşu yazıyor. Yani muhtemelen Almancası da öyledir. Genelde e, filmin orijinal ismini bırakıp arkasına bir isim eklerler Almanlarda. Bizlikler de öyle yapmışlar. Yani bu dediğim gibi bunun devamı gelecek e, manasına gelen bir şeye benziyor aynı zamanda. Zaten filmde Açıkçası biraz da öyle bitti bence hani Creed'in devamını izleyeceğiz gibi geliyor bana. Ya yani, Creed'in devamı gelecektir muhtemelen. Ama ben o işte ikinci başlığı çok gereksiz ve anlamsız buldum. He, bana batmadı. Ayrıca Türkçe ismi çok da takılmamak lazım yani. Yani olmayan bir şeye eklenti yapma gereği duymak niye o, ona takıldım? Ben e işte. İnsanlar ne anlayacak abi Creed deyince. Hani, ilgisi olanların dışındaki insanları da sinemaya çekebilmen lazım yani. Bir efsane doğuyormuşum. Gideyim izleyeyim diyenler olabilir ne bileyim. <gülüyor> yani şu anda bir jump troll hareketi yaptım ama yani siz görmüyorsunuz. Neyse baştan sona çok dengeli bir film. Kesinlikle katılıyorum. Ee, ve çok istemsiz bir şekilde Man of Steel'dan sonra en çok dayak yediğim film olabilir. Evet ama ya bu tabii yönetmenin ve hani artık kameramanın çok büyük büyük işi yani. Çok büyük bir ustalığı. Çünkü o dövüş sahneleri ya ben inanamadım izlerken nasıl çekmiş olabilir diye sürekli düşündüm yani. yani ya ben bir kamera arkası da çok merak ediyorum. Aynen aynen. DVD Blu-ray çıktığı zaman onları izlemek lazım. Yani benim gözüm... bir şey söylemedim. <gülüyor> Warner'ın basın gösterimindeydik aslında. Şu evet, an basın evet. gösteriminden çıktık. Direkt sıcak sıcak hani üstüne konuşuyoruz. Film aslında bu önümüzdeki, yani bu Cuma... Bu Cuma e, vizyona girecek. Evet, dolayısıyla bu podcasti biz aslında Bugün Cuma falan e, koymalıyız bence. Yani film vizyona girmeden çok da koymamak lazım sanki. Öyle mi diyorsun? Ben de evet. Perşembe koyalım. Perşembe gecesi koyalım o zaman. Hadi o zaman. Film hem e, duygusal olarak dövdü beni evet. bayağı. Ağır dayak yedim. Bir de o boks ve aksiyon sahnelerindeki... Yakın dövüş efektleri mi desem artık, çekim tekniği mi desem, ne desem bilmiyorum. Hani dediğim gibi Men of Steel'dan sonra en şiddetli... Ne denir ya ona? Yani boks demek istemiyorum da. En şiddetli yakın dövüş karelerini gördüğüm film diyeyim. Hatta görmüyorsun, birebir hissediyorsun. Filmden çıktığım zaman benim sol gözümde bir ağrı vardı. <gülüyor> Yalan söylemiyorum, böyle bir sempati ağrısı vardı <gülüyor> resmen. <gülüyor> Ve... Çok klasik ve çok klas bir şekilde bitirdiler. O çok hoşuma gitti. Benim. Evet. Tamamıyla birinci film göndermesi şeklinde bitirdiler. Ve... Tabii yani Rocky severlere daha da böyle içlerini ısıtacak bir sahne verdiler aslında. Evet. Ki gerçekten büyük Rocky hayranlarının herhalde hayatları boyunca böyle hep düşledikleri bir şeydir o. Ve ne bileyim bütün o nostaljisini yaşatabilmek için de filmin bu tarz sahneler eklemişler ilk filme göndermeler çok vardı yani. O sonu söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Fakat Sylvester Stallone'un performansına ben baya bir şaşırdım. Ben de. Ya iyi diyorlardı. Çünkü e, dinlediğim podcastlerde, okuduğum yazılarda ıvırda zıvırda millet şey diyordu işte altın küre verecekler. işte en iyi yardımcı oyuncu Oscar'ı alacak bu adam falan filan diyordum. Sylvester Stallone ulan yani bu herif oyunculukla bir ödül alması mümkün mü? Önyargısı vardı. Hele hele en son izlediğimiz filmlerin Expendables olduğunu ve yüzüne gözüne botoks yaptığı işte hayvan gibi tekrar kas mak için steroid aldığını bildiğimiz bir Sylvester Stallone'un hani oyunculuk performansıyla bir ödül alabileceğini çok da aklımın ucundan geçirmiyordum. Ama resmen adamı izlerken bugün en az 3 defa ağladım. Yani o konuda çok e, netim. Hem herif hem güldürdü hem ağlattı ya beni bugün. Yani... Başta söylediklerine katılmıyorum hiçbir şekilde çünkü hele son izlediğimiz filmler dedikten sonra yani en son bir Terminatör izledik. Hı hı. Baştan sona Arnold Schwarzenegger'in şovuydu yani. Hı hı. Ve bu adamlar böyle oyunculuklar sergileyebiliyorlar. Ayrıca e, demek ki yani. Ayrıca ben Terminatör'de bile ağladım. Yani bırak Raki'yi. O yüzden bir de yani tamamen senin nostaljine hitap ediyorlar. Tamamen ilk filmlerdeki o ilk filmler ...den özlediğin şeyi sana vermeye çalışıyorlar. E bir de üstüne bu adamların yaşlandığını görüyorsun. E o, o da bir hüzünlendiriyor seni. Ve oyunculukları da bir noktadan sonra anladığım kadarıyla... ...artık bu son kez bu filmleri çekiyorum tribine giriyor bu adamlar. Arnold <gülüyor> da öyle, Rocky de öyle. Hani ben son kez Rocky'yim, ne bileyim ben son kez terminatörüm tribine de girmişler. O yüzden o rolleri de yaşamışlar. Yaşadıkları için de sana da yaşatıyorlar. Yani hani, Evet ben de bayağı hüngürsümük izledim filmi hani ama bu sadece böyle bir hani male tears falan durumu da değil Yo. yani hani herhangi bir kadın herhangi bir erkek bu filmi izlediğinde eminim e, duygulanacaktır hani çok böyle e, erkeksi işte spor gazıyla alakalı bir e, duygusallık değil de çünkü filmdeki ya şunu da belirtmek istiyorum ben Raki serisini böyle çok ayılıp ayılan çok seven bir insan da değilim Hatta hani bazı insanlar Rocky 1'in işte film tarihinde eğri olan iyi bir film olduğu vesaire konusunda yazar çizer. Hani kötü bir film olduğunu söylemiyorum ama film anlamında da çok başarılı bulduğum bir film değil açıkçası kişisel olarak. Ama kim bilir en son ne zaman izledim Rocky'yi, ikiyi, üçü hatta işte üçten sonrasını hatırlamıyorum bile. Dörtte, Rus dörtteydi değil mi? Yani dörtten sonrasını hatırlamıyorum bile. Benim gibi hani çok fazla da Raki hayranı olmayan bir adama olta atıp çekebilen bir film olması bence çok büyük bir başarı. Tamam, <gülüyor> ortak bilinç denen bir şey var. Raki dediğimiz şey artık pop kültürünün ve hatta genel kültürünün içine işlenmiş bir ikonik bir pozisyonu olan bir... E... Karakter. Evet, karakter, film, ürün, sembol hatta. Fil Özellikle Philadelphia için. Yani boşuna bronz heykel dikmemişler. Ama böyle şey, yani film seni oyuyor. Tamam mı? Şey gibi bir madenci gibi çalışıyor film. Sen de o filmi sevsen de sevmesen de işte genel kültürden gelen işte popüler kültürden gelen sağdan soldan duyduğun işte beynin içerisinde bir yerde yer edinmiş Rocky ile ilgili anılarını böyle tık tık tık tık tık kazıyıp çıkartıyor. Ve onu çok derin bir duygusallığa da bağlıyor. Bunu iyi başarıyor. Yani Kafka eskinde dediği gibi bu bir hani günümüz tabiriyle bir bromance ya da e, bir baba oğul ya da bir spor aksiyon gaz ya da işte bir underdog hikayesi. Var bunların hepsi de hepsi var. Hepsi var ama bunun üstüne kurulu bir duygusallık değil. değil. Evet, merkezi merkezinde bunu almamış. Bunları da vermiş çünkü aslında bun, bunların verileceğini düşünür insan böyle bir filme giderken. Ama bunların üstüne çıkmış işte yani onu başarmış. Az önce söylediklerimden yine şeye katılmıyorum. İlk Rocky filmiyle ilgili. Mesela ben Amerikan sineması tarihinde çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum Rocky'nin. Çünkü bir formül vermiştir. Bir formül sunmuştur. O underdog formüldür o. Ve işte ne bileyim Zafer'in gelmesinden hemen önce işte düşen kahramanı verir. O, o ritmi sana verir yani. Bu o ritmi sonradan çok fazla film kullandı. Hani kahraman önce düşer, sonra yükselir, sonra tekrar düşer, sonra daha büyük yükselir vesaire. Ve düşüşleriyle kalkışlarıyla filmin bir ritmi her yani her sinemacının, her yönetmenin zaten bir ya bir ya bir ahenk yakalamaya çalışır. Anladın mı? Ya belki işte çok ağır ilerlerken film birden bire iki tokat atıp Ondan sonra tekrar filmi ağırlaştırır yönetmen. Her yönetmenin belli bir tarzı vardır. İlk film de aslında tamamen Sylvester Stallone'un tarzı. Bir de şeyi de biliyoruz hani filmi kendi çekmek istiyor, başkasına <gülüyor> satmıyor, ne bileyim köpeğini satıp gelen evet. parayla bu işe yatırıyor falan. Yani biz o tarz hikayelerini de bildiğimiz için adım bir yandan da dediğim gibi işte. Yani Amerikan sinema tarihi içinde bir yeni bir formül sunduğu için çok önemli bir yeri var. Yani filmin önemsiz olduğunu söylemiyorum zaten ama bir filmin tarihi bir yer. Bir konumu olabilmesi için illa da iyi bir film olması da gerekmiyor açıkçası. Hani bir şeyi ilk defa yapıyor olmuş olması ya da bir kapı açıyor olması o filmi mutlaka iyi yapar. Değerli kılıyor mu? Değerli kılıyor evet. Değersiz bir film demedim zaten. Hani iyi bir film mi o tartışılır bence. Evet işte ama onu dedim yani. Ama ben evet. sana katılmıyorum. Bence iyi bir film onu kastettim Hı -hı. yani. Onun dışında şeyi söyleyeyim ben Michael B. Jordan'ı sevmiyorum aslında yani genel olarak oyuncu olarak da tipini de e, sürekli önde duran çenesinde yani, sevmiyorum. Ama film filmde çocuk gayet iyi bir iş çıkarmış. Hani böyle Oscar'lık oyunculuk falan sergilememiş ama işini yapmış yani. İşini doğru yapmış. Yine de oyunculuk olarak düşün hani işte senin o e, ya hani ne kadar oynayabilir ki falan dediğin adam filmin en iyi oyuncusuydu yani. Evet. Açık ara hem de. Ne bileyim e, filmde yüzeysel tuttukları Belli elementler var. Ne bileyim illa ki her rakip filminde aslında gördüğümüz ya da neredeyse her Amerikan filminde gördüğümüz yine bir aşk hikayesi de var. Yüzeysel tutulmuş bence. Hı hı. Yüzeysel tutulması da iyi olmuş. İyi dozundaydı olsun. yani. Hı hı. E, ya da ne bileyim daha filmin en başındaki kariyer, kariyeri bırakma mevzusu çok yüzeysel verilmiş. İyi ki de yüzeysel verilmiş çünkü... Onlarla işimiz yok. Hani bunları atlayalım bir, bir an önce asıl konuya gelelim istemiş. Yani hani yönetmen. Ben onu da sevdim. Yani, Sadece beni, benim hı. canımı sıkan filmden hemen sonra da söylemiştim sana. Işte Showtime HBO muhabbetine biraz mecburen mi yapılmış bilmiyorum. Hani, hani HBO ile öyle bir anlaşma yok. var. Boks, yok. Şimdi orada gereği, yoksa... onu söyleyecektim ben sana da podcast'e saklayayım dedim. Şimdi HBO'nun asıl dizi Olayından önce. Asıl olayı işte e, şeydi, e, vizyondan sonra hemen film veriyor olması televizyonda. Bir maçları da onlar veriyor. Evet. Zaman. Boks maçları. Hı hı. Yani bu HBO ile Amerika'da profesyonel boks neredeyse eş anlamlı e, kelimeler olduğu için aslında orada HBO'nun kullanılmış olması işte maçın ne kadar en azından Amerikan seyircileri için maçın aslında ne kadar ciddiye alındığı ve olması gereken ringte olduğunu işte ima ediyor ve gösteren bir şey. Yani son maçtaki hani HBO görseli bir canımı sıkmadı benim. Sadece daha başlarda hani böyle bir tanıtım filmi çok TV filmi şeklindeydi. O bir tek bana baktı. Ama o zaten hani olan bir şey Amerika'da yani pre-show Ha hayır ya görsel olarak bana battı. Yani filme yedirilmesi olmamış gibi geldi. Bu arada herifin, e, yönetmenin, hı. Ryan Coogler'ın bundan bir önceki filminde yine Michael B. Jordan var 2013'teki filminde. Neymiş? E, Fruitvale Station diye bir film. 2013 filmi. Zaten oymuş ilk. Hı hı. E, yanılmıyorsam bunu daha böyle bir TV filmi olarak çekmiş. Yani o yüzden. Indie bilgi... filmidir. E, öyle bir şey. Ama asıl ilginç bilgi şu. Kript'ten sonra çekeceği ilk uzun metrajda Black Panther olacak galiba evet. deniyor hani. Evet evet. Yani bu henüz netleşmemiş ama böyle bir böyle bir bilgi var. Muhtemelen de öyle olacak. Ya yani umarım o çeker. Evet ya yani hani bilmiyorum. Bu filmden sonra bir Marvel filmi çekerken ne yapabilirim bilmiyorum ama Herifin tekniği çok başarılı. Herifin tekniği iyi tabii ben çok anlamasam da Şeyi iyi verdiğini düşünün, Bilmiyorum Amerikalılar, e, CIA Amerikalılar ne düşünecek ama ben o etnik gögeyi de iyi verdiğini düşünüyorum. Hani çok da gözüne sokmadan, işte o kültürden gelmeyen insanları da çok rahatsız etmeden. Ha, bizim özümüzde de böyle bir şeyler var. Bizim modern kültürümüz, bizim alt kültürümüzde böyle şeyler varı da iyi e, yedirmiş filme. Ben filmi izlerken şeyi çok merak ettim. Yönetmen de mi Philadelphia'da acaba? Yani... Olabilir. Çok seviyor gibiydi anladın mı? Çok çok tatlı göstermişti çünkü. Yani çok şirin göstermişti ve hani şeyi de göstermişti o bizim mahallenin delikanlıları da böyledir de çok hani özellikle vermek istemiş gibiydi yani. O var bir de aslında özellikle Philadelphia sonuçta bir zamanlar işte Amerika'nın başkenti olmuş bir büyük bir şehir yani. Çok da fazla o tarihi vesaire kısımları çok vermiyor. Hep Hood veriyor. Tabii tabii mahal mahalleyi... mahalleyi veriyor. Ve mahalli de ne çok acitasyon yaparak veriyor. Evet yani. çok doz diyorum filmde her şey o kadar dozunda ki yani. Sadece işte duygusal sahneler biraz boku çıkmış. Neyse ki bak bu bir spoiler mı bilmiyorum. Yani asıl böyle beni duygulandıran sahne biraz daha uzamış olsaydı herhalde ben orada böyle hani hıçkırmaya falan başlayacaktım. Rezil olabilirdim onu düşündüm. Ne Oh ah dedim bitti yani sahne yani. <gülüyor> herif. Diyorum her şeyi çok dozunda vermiş. İyi ki de öyle yapmış. <gülüyor> ya ben Kafka Eskin daha demin dediği işte e, bazı şeylerin yüzeysel kalmış olması konusunda katılıyorum. Ama o yüzeyselliğin de bir amacı olduğunu belli bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Yani Rocky'nin aslında orada tam bir terse dönüşü söz konusu. Çünkü belli bir yaştan sonra işte e, daha demin Kafkaesque'in dediği gibi Apollo Karısı gelip onu ıslah evinden alıp işte kendi oğlu gibi yetiştirmeye başladıktan sonra yani lüks bir hayat sürüyor aslında. Dev gibi bir yani saray gibi bir evde yaşıyor, malikanede yaşıyor. İyi okullarda ol okumuş olması gerekiyor ki hani çok da küçük görünmeyen bir finans kurumunda çalışıyor vesaire. İşte Mustang'i var falan filan. Ama bir yandan da işte kimlik sorunu yaşıyor ya sürekli. Yani babasının kim olduğunu bildiği halde ve babasının aslında onu terk etmediğini bildiği halde hani Ama sonuçta babasız büyümüştür evet babasız büyümüş yani rasyonelin Hı. işte e, hani bazen duygularını kontrol altına almanın için yeterli olmadığını vermek için bazı şeyler yüzeysel veriliyor gibi geldi bana ya şey çok yüzeysel geçmemiş mesela babasının gölgesi muhabbetini yani hiç tanımadığı babasının gölgesiyle de savaş halinde bir anda yani filmin sürekli bir e, benim çok hoşuma giden çok klişeleşmiş ama çok iyi işlenmiş bir şey var, mesajı var. Rakende sürekli söyledi, işte sen aslında kendinle dövüşüyorsun. Hı hı. Tamam işte aslında senin en büyük rakibin işte Sensin. aynadaki kişi. Yani bunu vurguluyor işte o shadow boxing sahnelerinde kendine saldırırken aynı zamanda kendinden savun, kendine karşı bir savunma oluşturması gerektiğini de vurgu yapıyor. Bu motif klişeleri iyi işleme kolay değildir abi. Çünkü evet, tabii. Yani çok bilindik bir şeydir ve herkesin böyle ağzında sakız ettiği için herkesin bir kılıf bulabileceği, herkesin bok atabileceği bir şey haline gelmiştir klişe. Ama klişenin klişe olmasının da bir sebebi var çünkü yani belli bir fonksiyonu var ve o, o, o fonksiyonu yerine getirebiliyor. Bu adam hani klişeyi hakikaten iyi bir şekilde kullanmış ve sonuçta biliyorsunuz bizi böyle ufak tefek şeylere bok atmayı çok severiz. Atmıyoruz bok. Evet, yok bu atılacak bir taraf yok. <gülüyor> Atmıyorum abi. Gayet gayet mutlu ayrıldım filmden yani. Ben film bittikten sonra kreditleri izlemek istedim. Ama bir yandan da biraz toparlanmam gerekiyordu. Yani sonuna kadar oturdum. Evet de, hani ben öyle boş boş baktım açıkçası. Film hala kafamda dönüyordu çünkü benim. Ben kreditleri mümkün olduğu kadar okumaya çalıştım bacaklarıma tekrar güç gelsin diye sinüslerim bir boşalsın diye <gülüyor> bekledim biraz. İyiydi ve filmi aslında en iyi kılan şey yani şey e, filmi seni hakikaten sokan şey müzik. Müzikler evet bahsetmek lazım. Müzikler inanılmaz iyiydi yani. Müzikler çok iyi ve klasik Rocky müziğinin kullanımı da muhteşem. Ve şeyi yapıyor yani e, müzik kullanımı hakikaten iyi. Çok. Ama biz müziğin kendisi orada... de çok iyi. Biz bu arada cidden o konuda da çok başarılı bir salonda izledik. Bilmiyorum. Yani surround sistemi çok iyiydi bence salonun. Ve, ve güzel bir yerinde oturduk. Evet, çok <gülüyor> tam da göbekte oturuyorduk. O yüzden hani maçlar esnasındaki e, seyirci sesleri de bayağı sanki biz ringde gibiydik. Yani etrafımızdan geliyordu o sesler. O yüzden müzik e, ya da ne bileyim işte Creed'in Hatun'un müzikleri çok başarılı. Yani, yani bence kesinlikle sinemada... Soundtrack, soundtrack bol bol dinlenecek. Yani, yani soundtrack kesinlikle bol bol dinlenecek ama mutlaka sinemada bir kere izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir salonda izlemeye gayret gösterin derim çünkü yani kötü bir sesle o kadar film içine giremezsiniz. Ya yani girersin. Yani eminim bu filmi ben evde de izleseydim daha da fazla ağlayabilirdim mesela. Hani <gülüyor> onu çok rahat söyleyebilirim. Ama müzikler konusunda evet. Yani. yani müziklerin etkisi vesairesi bir de e, hani tabii iyi bir yerde kocaman bir ekranda izledik. Hani görüş açım neredeyse tamamıyla perdeydi. Yani baya baya filmin içinde izledim ben. Tabii tabii. Ama zaten yönetmen de onu yapmış. Yani evet. seni almış oturtmuş tam ortaya. Yani etrafında dönüyor her şey. Çok, çok başarılı bir açıdan. Dövüş çekimlerini sürekli tekrarlayıp durma sebebim de o. Yani gerçekten sanki şey gibi öyle bir piçlik var orada. Öyle bir noktası var. Şey gibi değil. Seni Creed'in yerine koymuyor. Hani onun gözünden dövüştürmüyor seni. Yok. Seni ringe üçüncü bir adam olarak. Hakem Creed gibisin. Creed'in hemen arkasında yumruk sallayan veya arada bir de yumruk yiyen falan üçüncü bir adam olarak. Creed'in gölgesi gibi konumlandırıyor direkt perdede. O açıdan da çok başarılı zaten. Ve çok çok yakın çekim dövüş sahneleri tamamen tokatlıyor, yumrukluyor seni yani. Yani boks filmi en yakın zamanda izlediğimiz şey hatta senle birlikte izledik değil mi? Southpaw. Hı, o da fena değildi. Southpaw mesela bilmiyorum yani bana ne vermek istediğini anlamadığım bir filmdi. Yani amacı neydi o filmin? Çok. Ne, ne amacı olacak? Yani nasıl bir amaç bekliyorsun ki? Hayır yani ne söylemeye çalışıyordu çok belirsizdi. belirsizdi. Azimle sıçan beton deler falan. <gülüyor> yani... Dramdı abi o, o bir dramdı yani. Evet hani... işte kızıyla tipik, ilişkisi. Tipik Amerikan işte... aksiyonuydu aslında yani düşünce formül olarak. Daha işte dramatize edilmişti. Boks filmine dönüştürülmüştü. Hani aile, çocuk, baba. Yani yeniden işaret etmesi evet, gereken bir şey. Evet, düşmüş bir adam tekrar. Ama düşmüş... işte ne o adamın hırsını alabildim. Ne işte o adamın o işte her şeyi geri kazanma isteğini hissetmiştim o filmde. Çünkü Aksiyonsu... iyi bir oyuncu değil. Yani bence çok da iyi bir oyuncu değil şey. Ee, Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Evet. Gyllenhaal. Evet bu tabii ki. Yani bu karşılaştırılmaz bir esat bu olan. Michael B. Jordan'un oyunculuğunu ben beğendim. Hani benim de onun bu alt kısmı ile ilgili biraz bir derdim var ama ben genel olarak kendisini beğeniyorum. Fantastic Four 2'de de oynayacak herhalde. Eğer <gülüyor> yani kontratından çıkamazsa veya ikinci filmi yaparlarsa. Ama genel olarak beğendiğim bir oyuncu. Yani ve anladığım kadarıyla hani gelecek neslin Denzel Washingtonı olması için yetiştiriliyor baya baya. Olamaz yani hiç öyle, öyle bir çok bir olamaz. Da, daha bence. çok genç ama. Bence gelecek vaat ediyor yani. Ben bayağı sevmiyorum yani çocuğu Çok üzgünüm yani hiç. Yani sevmiyor olabilirsin. Zerre sevmiyorum. Hiç de beğenmiyorum oyunculuğunu yani. Valla Ryan Reynolds'ı sevmeyen insanlar da var. E var tamam işte. <gülüyor> hani be, benim için ne bileyim ama Denzel Washington'ı çok severim mesela. Yani hele onunla karşılaştırdığı zaman <gülüyor> hiç. <gülüyor> yani bence bir... 5-10 yıl sonraki halini görmek lazım. Ki bize de benziyor. Çünkü bayağı şey, yani itelenen bir siyahi oyuncu. Peki siyahi oyuncu yok demek ki piyasada. Yok da yani çok fazla. Yok. Onun dışında spoiler vermeden verebileceğim, söyleyebileceğim. Castingler yani, iyi. podcasti başlamadan önce aslında şey konuşmuştuk. Yani herhalde kaydedeceğimiz en kısa podcast olacaktı. Çünkü evet. hani o kadar çok beğenip bok atacak bir şey bulamayıp bir de üstüne ne bileyim yani beğenme sebeplerimiz de çok net olduğu için böyle üstüne tartışmayı gerektirecek bir şey olmadığı için evet casting çok iyi ee, Apollo'nun üvey annesini daha doğrusu Creed'in Creed üvey, annesi. Creed üvey annesini Apollo'nun e, karısını oynayan e, eski Cosby'lerden Cosby'nin <gülüyor> <gülüyor> karısı onunla da mesela şeyi yine konuşmuştum onunla da şeyi aslında herhalde bunu bilerek yapmış olmalı diye düşünüyorum. Hani seni zaten nostaljik öğelerle vuruyor, onunla da beni mesela vurdu oradan. Hani. Evet. Kozbilerle ilgili neredeyse hiçbir şey hatırlamıyor olsam da hani hissin evet, hatırlıyorsun. hatırlıyorsun. Evet. hatırlıyorsun. Evet. Ya yani anaçlığı veriyor orada direkt. Evet. Kafadan veriyor. Gerçi yani atıyor da olabilirim ama hani filmlerde Apollon'un karısını oynayan oyuncu hala hayatta olmasına rağmen onu seçmemiş olmaların bir sebebi olmalı diye düşünüyorum. Yoksa hayatta değil mi? Sallıyor muyum gerçekten? Kim hayatta değil Apollo Creed'in karısını oynayan. Ya abi. niye bilmediğin şeylerle ha Çünkü konuşup konuşup öyle mi acaba diye düşünüyorsun? Ne bileyim uzatmaya çalışıyorum. Ve duyduğum bir şey var çünkü. Söyle. Duydum buydu işte. <gülüyor> <gülüyor> hayatta olmasına rağmen kullanmamışlar kadını. Neyse. Çocuğun adı Adonis bu arada. Evet. Adonis. Evet. Yunan mitolojisinden gelen bir isim yine girsen mi diye düşünüyorum o konuya. E gir abi. Gir. Yani isimlerini çok hatırlamıyorum ama aslında iki insan arasında doğmuş bir kişi kendisi. Fakat hatta adını hatırlamadığım bir kadın bir dönemin ya Kıbrıs ya da Suriye kralını kandırıp işte ondan hamile kalıyor. İşte o kral da bu kandırıldığını anlayınca işte kadını öldürmeye çalışıyor. Öldürülmeden işte tanrılar o kadını bir ağaca dönüştürüyorlar. Ve 9 ay sonra o ağacın içinden bir bebek, bir bebek çıkıyor Adonis. Ee, ve aslında şey yeşilliğin ve e, sonsuz güzelliğin ve gençliğin tanrısı kendisi. Ve iki kadın tarafından çok seviliyor. İşte hem e, Afrodit tarafından hem Persephone tarafından çok seviliyor. Hatta iki kadın arasındaki bu çekişme yüzünden e, kimin olacak Adonis diye aralarında bir anlaşmazlık çıkıyor, bir kavga çıkıyor. İşte Zeus aracılığıyla işte yılın 3 ayı Afrodit'le yılın 3 ayı da Persifona ile kalacak. Ee, yaşam döngüsü yani yeşilliğin e, döngüsü de işte buradan kaynaklanıyor. Persifona çünkü şey Hermes'in karısı ve yer altında yılın üçte birini geçirmek zorunda kaldığı için kış dönemleri e, şey olmuyor işte yeşillik olmuyor Hı -hı. muhabbeti dönüyor. Yani iki anne olma durumuna mı gönderme Adonis yoksa ne bileyim bu Creed'in İsminin işte sonsuzluğu, sonsuz genişliği tekrar tekrar canlanıyor olmasına mı gönderme e, tam olarak anlamış değilim. Ama böyle bir de e, şey anekdodu var. Hani hem Apollo'nun e, kemeri hem de işte e, Adonis'in kemeri denilen aslında anatomik bir bölgede var insanda. Çünkü leğen kemiğinin hani ön tarafta göbeğin altında çıkan hafif dışarı çıkar ya leğen kemiği. Hı hı. Bacaklarla bağlandı yani. Hı hı. işte orası o, o aradaki yer yani. Tam göbeğin tam altı ve cinsel organının üstü kısmı o bölgeye Adonis kemeri deniyor. Ya da Apollon'un kemeri deniyor. Hani kemer box falan filan oradan da bir ilişkilendirme yapılmış olabilir diye düşünüyorum. Ki en sonunda da hani söylemeyeceğim bir şey oluyor. Onunla da cuk oturuyor gibi geliyor bana. Adonis'in kemeri eşittir, işte Creed'in kemeri gibi bir durum söz konusu oluyor çünkü. Böyle de bir anekdot vermiş olayım. Var mı senin eklemek istediğim bir şey? Yok. Yani aklıma gelen her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Yani spoilersız da konuşmaya çalıştığımız için tabii biraz daha limitli oluyor. Evet. Birazcık daha üstüne dobra dobra konuşmak isterdim. Ama işte spoiler. Film gerçekten iyi. Kesinlikle e, sinemada izlemenizi tavsiye ederim. İyi bir salonda özellikle. E, ses ve görüntüsünün iyi olduğu bir salonda. izlemenizi tavsiye ederim. Onun dışında benim de söyleyeceğim pek bir şey kalmadı. İkisi gelecek muhtemelen. Ne? Evet. Okey o zaman. Hani kısa oldu ama öz oldu o zaman. Geekstra.com. Geekstra.com.